Otuz Beşinci Sohbet Allah'a Karşı Gelmemek Vah Size Ey Kibirliler Şurasını Unutmayın Ki ibadetleriniz Yerin Dibine Girmiyor Toprağa Gömülmüyor Bilakis Göğe Yükseliyor Allah'ın Huzuruna Gidiyor Nitekim İzzet Ve Celal Sahibi Allah Şöyle Buyur Güzel Kelimeler Ancak Ona Yükseliyor onu da iyi amel ve hareketler yükseltir. Fatır Suresi 10. Ayet İzzet ve Celal sahibi Rabbimiz arş üzerine istiva etmiş, bütün kainat üzerinde hakimiyetini kurmuştur. Onun ilmi bütün eşyayı kuşatmıştır. Kainatı bütünüyle o var etmiştir. Kur'an'da 7 ayet bu manadadır. Bu hususu ifade etmektedir Sırf senin cehaletin ve hamakatın yüzünden onları yok addetmek benim için imkansızdır Beni kılıcınla korkutmaya çalışıyorsun Fakat ben asla korkmam Beni malınla satın almaya çalışıyorsun Senin malında asla gözüm yoktur Ben sadece ve ancak izzet ve celal sahibi Allah'tan korkarım Ondan başkasından asla korkmam Yalnız ona ümit bağlarım. Ondan başkasına asla ümit bağlamam. Ondan başkasından hiçbir şey beklemem. Yalnız ona kulluk ederim. Ondan başkasına asla kulluk etmem. Yalnız onun için amel ederim. Ondan başkası için asla amel etmem. Benim rızkım onun katındadır. Onun yedindedir. Her şey onundur. Kulda Kulun malik bulundukları da Mevlasına aittir. Abdülkadir Geylani konuşmasının bu noktasında 500 kadar kişinin kendi telkinleriyle Müslümanlığı kabul ettiğini ve 20 binden fazla insanın da yine kendisinin telkin, teşvik, gayret ve himmetleriyle devvekar olduğunu belirtti ve sözlerine devamla şunları söyledi. Bu netice Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine hasıl olmuştur. Allah bütün gaybı bilendir. Öyle ki gaybine hiçbir kimseyi muttale etmez. Merki beğenip seçtiği bir peygamber olur. Gayb Allah'ın indiğindedir. Öyleyse ona yakın ol. Ta ki onu da onun katındakileri de göresin. Soyunu, sopunu, malını, yurdunu, köyünü, beldeni, aileni, çocuklarını, kalbinden çıkar. Onlardan kalben sıyrıl, hepsini bir kenara bırak ve Allah'ın kapısına doğru yürü. Onun kapısına varınca sakın kendisinin haricindeki hiçbir şeyle meşgul olma, alakalanma. Sana bir tepsi yemek sunsalar Yeme Bir hücrede misafir etmek isteseler Kalma Evlendirmek isteseler Evlenme Bunların hiçbirini kabul etme Ta ki olduğun gibi Elbisenle Çektiğin meşakkatlerle Ve sefer halinin Tozu toprağı ile Rabbine mülaki olmadıkça İşte bu takdirde senin yolculuk halinde toz toprak olmuş elbiselerini bizzat Allah değiştirir sana bizzat o izzet ikramda bulunur yedirir içirir yalnızını bertaraf eder sana genişlik verir meşakkatlere karşı rahatlık bahşeder seni korkulardan emin kılar İşte bu takdirde onun yakınlığı sebebiyle sana zenginlik gelir. Onun seni görmesi senin yiyeceğin olur, içeceğin olur, elbisen olur. İnsanları kendisine dost edilmenin manası nedir? İnsanları kendisine dost edilmek ne demektir? Bu onlardan korkmak, onlardan beklemek, onlarla sükunet bulmak. Ve onlara dayanıp onlara güvenmek demektir. İşte insanları dost edinmenin manası budur.